Arafatta söz verdim Cenabı Allah'a ben, mevlaya dua ettim, kolay kıldı işimi, kucakladım kabede üç milyon kardeşimi. Bırak artık ey şeytan, bırak artık peşimi. Arafatta söz verdim Cenabı Allah'a ben, kefen misali beyaz ihramlara sarındım. Kanat kanat melekler gölgesinde barındım. Nefsin bataklığında hevalardan arındım. Arafat'ta söz verdim Cenabı Allah'a ben. Dilde Kur'an elde mey iki yüzlü yaşamam. Çağdaşlığı saptırıp şer peşinden koşamam. Hoşgörü diye diye dalalete düşemem. Arafat'ta söz verdim Cenabı Allah'a ben. Milyonlarca bedeni kuşatırken çölyeli, milyonlarca sinede titrerken gönül teli, milyonlarca gözlerden akarken tevbe seli, Arafat'ta söz verdim Cenabı Allah'a ben. Nura bulanmış eller semaları delerken Rab'bim kul defterinden günahları silerken o şeytan ki nefretle neşterini bilerken Arafat'ta söz verdim Cenabı Allah'a ben. Öyle bir aşkla yandım güneş sönse sönemem. Gökler tersine dönse hak yolundan dönemem. İman tahtına çıktım ölüm ne ki inemem. Arafat'ta söz verdim Cenabı Allah'a ben. Tok sofrada aç durmak zor gelse de nefsime. El açmam masivaya, leke sürmem neslime. Ter temiz dönmek için toprak olan aslıma, Arafat'ta söz verdim Cenabı Allah'a ben.